Kapı önü sundurma fiyatları çeşitleri arasında en fazla tercih edilen başlıca malzeme polikarbon malzemesidir. Polikarbon hem ucuz maliyetli hem de kolay taşınabilir özellikleriyle her yapıya uygun temel sundurma modelidir. Model olarak 6 adet ve istenilen tasarımı yapabilmekteyiz. İmalatçı firma olarak özel tasarım sundurma ürünleri imal ediyoruz. Desteklenen ek parçalar için güneş ışınlarının zararlı etkilerini engelleyen 10 mm kalınlığında olan polikarbon, solid ve cam kullanılmaktadır, ucuz olmasının yanı sıra mukavemet gücü yüksek bir ürün olması da kışın soğuk hava ve iklim şartlarına karşı tam bir koruma modeli içermektedir, aynı zamanda güneşin ultraviyole başta olmak üzere tüm zararlı ışınlarını emip etkisiz hale getirmesi ile birlikte bahar ve yaz aylarında da kullanışlı bir içerik sunmaktadır, bununla birlikte montajı bir saat içerisinde gerçekleşir, fiyat politikası olarak sağlamlıkla doğru orantılı olarak en uygun fiyata sahiptir, polikarbonsunda Kapı Önü Sundurma Fiyatları Polikarbon Kapı Önü Sundurma ile birlikte en fazla oranda popüler olan bir diğer sundurma çeşidi ahşap olanlarıdır. Ahşap Kapı Önü Sundurmaları sağlam ve dayanıklı oldukları kadar her mekan için bir dekoratif unsur parçası oluşturduğu için sadece ev ve apartman önlerinde değil çeşitli işletmelerin giriş katlarında da tercih edilmektedir. 10 mm polikarbonat levha ve özel alüminyum çerçeve sistemi sayesinde oldukça estetik görüneme sahiptir. Bina girişleri, balkon kapısı, gibi birçok yerde kullanılabilen bu pratik sundurma ürünlerimiz su ve diğer hava koşullarından yapılarınızı korumaktadır, kullanılmakta olan malzemeler darbelere ve basınca karşı dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir, sahip olduğu ışık geçirgenliği nedeniyle gün ışığından faydalanılmasını sağlamaktadır, görünümü bakımından oldukça estetik bir yapıya sahip olan pratik sundurmalar kullanılan mekanlara farklı ve modern bir hava katarak gönül rahatlığı ile kullanılabilir,